să-ți spui n-aioc când săvii să-mă îșoară marjei n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 Dostlar hepinize merhabalar Tuna'nın biri yanındasınız 94.9 Açık Radyo'dasınız ve şu anda başladık Tuna'nın biri yanına Size geçen hafta Ohri'de söz verdiğim gibi canlı olarak sizlerle bir birlikteyim ve bugün e, Belki Makedonya'dan taze getirdiğim albümleri çalmam beklenirdi ama e, Biraz kafamda demlensin istiyorum ondan sonra sizlere e, zaman içinde tabii ki o albümlerden harika parçalar paylaşacağım. Bugün Batı Ukrayna'dayız, Karpatlar'dayız, e, ağırlıklı olarak da e, Ivanova adlı bölgenin çevresinde dolaşacağız. E, aslında zaman zaman yeri geliyor ve söylüyorum Batı Karpatlar, daha, daha doğrusu Batı Ukrayna e, müzik geleneği kendi içinde çok çeşitlilik gösteren, son derece renkli, aynı zamanda da e, oryantal ögelerde barındıran bir e, bölge. Gerek e, yakın zamana kadar, 100 sene öncesine kadar e, oradaki Yahudi yerleşimi, gerekse e, Romanya'yla ortaya çıkan müzikal etkilişim, e, orada kendine özgü, çok zengin, e, canlı, ve makamsal bakımdan da e, Doğu karakteri gösteren bir e, gelenek oluşturmuş Ukraynalılar, e, Yahudiler, Kazaklar, Romenler, e, hatta biraz daha şey yaparsak e, ileri bir sıçrama yaparsak Macarlar, bütün bu bölgenin e, halk müziği geleneğini doğrudan etkilemiş e, unsurlar. Şimdi elimde e, Batı Ukrayna'da küçük bir firma tarafından yayınlanmış 10 CD'lik bir e, set var. Bir albüm e, bütünü var. Ve e, o albüm bütününden bütün CD'lerden olmasa bile çoğundan e, örnekler seçtim. LCD'de e, bir topluluk var. Bunların bir kısmı belirtilmiş bir kısmı belirtilmemiş. Yani iç donanımı o kadar da e, harika değil ama... Yine de bir takım temel şeyler belli. Temel e, toplulukların isimleri yazılmış. Şimdi e, üçüncü CD'den başladık. Üçüncü albüm e, Kazakovi Struni adını taşıyor. Ve halk şarkıları orkestrası e, seslendiriyor. Kazak şarkı ve dansları ama Batı Ukrayna'dan. E, tabii bütün halklar gittikleri yerin yerin e, müziğini benimsedikleri için buradaki e, Kazaklar'ın müziği de e, Batı Ukrayna'da yaşayan diğer halkların müziğinden çok da farklı değil Kazakowi e, Struny başlıklı e, albümden bir şarkı daha çalacağız az önce e, kemanlar biraz baskındı doğru anımsıyorsam burada da biraz klarnet baskın olacak aslında bu bölgedeki pek çok halk müziği Orkestrasında olduğu gibi hem toplu çalınan e, parçalar var hem de e, çeşitli enstrüman virtüözlerinin, orkestrada yer alan virtüözlerin kendi e, ustalıklarını gösterdikleri kayıtlarda e, buluyoruz. Bunlar da onlardan biri. Dinliyoruz Kazakovi Struni e, başlıklı albümden e, bir dans havası. Evet, yanılmışım. Yine keman ağırlıklı bir e, dans ezgisi dinlettim. E, Kazakovi Struni başlıklı e, albümden ki e, Melodi Karpat başlıklı 10 sedilik albümün 3. volümüydü bu. 4. E, ve 5. volümler e, Prekarpatya, e, Ön Karpatlar e, bölgesini içeriyor. Ağırlıklı olarak da e, vokal Örnekler var. Ne yazık ki e, söyleyen grup e, belirtilmemiş. Ama e, ilk grup yani dördüncü CD'nin e, ait olduğu grup daha modern. ikinci grup biraz daha e, köy sound taşıyor. Önce dördüncü e, albümden iki şarkı seçtim size. E, Prekarpatya bölgesinden iki halk şarkısı Siz de О, зеньор, войце далина, Bir evet, bir alayın, osebayı İki şarkıyı da e, dinlediğimiz topluluk e, majörle bitirme eğilimine girmiş. Majörle bitirmiş ikisini de minor başlayıp filan. Evet Prekarpatya bölgesinden şarkıların e, içinde olduğu beşinci albüme geçiyorum. E, Melodi Karpat adlı 17'lik CD CD'lik derlemenin. Burada da yine başka bir vokal grubu var. Biraz daha köy sounduna yakın. Oradan da Prekarpatya bölgesine devam ediyoruz tabii. Az önce söylediğim gibi. iki şarkımız var. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ті Ойти такий чорний, Як теему реці, Я так просила, Ти казав не бійся Ойда Я так просила. Ти казав не Не казав небіся, не не стане, лише докола, запаске не стане. Ой да на дана, ой да не стане. Та ще що я нані спала, на спалам сидів. Во дколесала, ой да надана, ой на духа знайдуха, ой ой тай колишу малого знайдуха рецептє повісить воно пасти може потрадівка файна видатися може дана дана ой дана Evet, Prekarpatya bölgesinden, Batı Ukrayna'dan şarkıtla, şarkılar dinledik. E, vokal toplulukları tarafın, tarafından seslendirilen. E, bu beşinci volümdü Melodi Karpat adlı dernemenin. Altıncı volümünü atlıyorum. E, bu volüm Galicia'ya ayrılmış. Hep e, birbirine karıştırılır. Bir de İspanya'da Galicia vardır biliyorsunuz. Ama... İşte e, Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordularının da savaştığı cephe Galicia cephesidir. E, bu bölgede de e, Romenler, Yahudiler, Ukraynalılar e, birlikte yaşıyorlardı o zaman. E, yedinci albüm bir vokal topluluğuna ait. Vokalli ansambul Çelerni Patriorki. Çelerni Patriorki çok güzel bir topluluk. E, oradan size... İki şarkı seçtim dinleyelim. <Gülüyor> Sarıkusam, avin trez kovirma Солнце вскоршено, без çiçelerini patıyor ki topluluğunu dinledik Melodi Karpat adlı 10 albümlik derlemeden 7 ümdeydik hemen 8'e geçiyorum Peçenisi kasabasından husul melodileri adını taşıyor bu başlık Hutsullar yine bu bölgede yaşayan Batı Ukrayna'da yaşayan bir etnik grup. Sönderece canlı dans ezgileri var ee, ve tilinkayı en çok kullanan bu yani küçük bir flüttür en çok kullanan toplumlardan biri bu bölgede. Ee, hemen bakıyorum tekrar Peçenisi kasabasından iki hutsul ezgisi dinleyeceğiz. <Gülüyor> Westereni zrubalı, westereni zrubalı, döver soğuşturduvalı, Tayşçobey nevidli, Tayşçobey <tuh> nevidli, Tayşçobey nevidli, Tayşçobey nevidli, Tayşçobey nevidli, Tayşçobey nevidli, Tayşçobey nevidli, Tayşçobey Evet peçe kasabasından iki tane şarkı dinledik e, hutulların yaşadığı bölge burası ve hutul şarkıları dinledik 9. bölüme geçiyorum hemen. Melody-i Karpat adını taşıyor. Genel bir başlık. Buradan size bir duygulu şarkı seçtim ki 10. de bir şeyler çalabileyim diye. Melodi Karpat başlıklı 9. volümü dinlettim sizlere. Ee, oradan bir vays çaldım. 10 ee, albümlük Melodi Karpat adlı derlemeden. Son albümümüz 10. bölüm. Bu böyle bu bu bölüm e, Rapsodiya adlı bir folk müzik halk müziği orkestrasına ayrılmış. Ivano şehrinin çevresinden bir belediyeye ait bir topluluk bu. Tabii çok ee, disiplinli bir orkestra ee, şu ara kadar biraz daha e, relax biraz daha ne diyelim halk müziğinin kendi e, iç uyumunu taşıyan topluluklar dinledik bu orkestra daha batı standartlarında akademik folk diyebiliriz buna Rapsodya orkestrasını dinliyoruz iki parçada son olarak Sevgili dostlar, Rapsodya Folk Müzik Orkestrası'yla Ivano şehri yakınlarından bugünkü Batık, Batık Ukrayna Karpat Dağları programını bitirmiş oluyoruz. Program sonrasında telefonun başında olacağım yine 15 dakika. 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. Facebook'lardan, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Web sayfama girebilirsiniz. Ya da hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanınberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selahattin'e çok teşekkürler. Hoşçakalın. <gülüyor> să-n spuni n-aioc când săvii să mai soara merge în Sunan'ın beryanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketancıoğlu